Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programına hoş geldiniz. İstanbul çok yağmurlu bir gün yaşıyor. Hariçten Sanat programının çerçevesi gereği yurt dışından, gezegenin farklı köşelerinden kültür ve sanat haberleriyle karşınızdayım. Sıklıkla programda konuklar da ağırlıyorum. Ya stüdyo konuklarım oluyor ya... Canlı telefon bağlantısı yapıyoruz dünyanın dört bir yanından. Bugünkü konuğum Pınar öğrenci. Pınar şu anda Viyana'da telefonla e, bu programa katılıyor. Pınar aslında Ekim ortasından bu yana yani neredeyse iki aydır Oslo'nun güncel sanat müzesi e, HOK'da misafir olarak yaşıyor ve çeşitli projelere katılıyor, orada çalışıyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta Viyana'da Viyana Sanat Haftası, (Vienna Art Week) ...kapsamında bir uluslararası sergiye katıldı. Hali hazırda bu nedenle Viyana'da. Öncelikle e, harçtan sanat dinleyicileri için Pınar öğrenciyi biraz tanıtmak isterim. Sonra Pınar'la söyleşimize başlayacağız. Pınar İstanbul'da yaşayıp çalışan bir sanatçı ve yazar... 1973 Van doğumlu mimarlık kökenli olmasını özellikle vurgulamak isterim. Yıldız Teknik Mimarlık e, bölümü lisans e, ve sonrasında da restorasyon bölümü de yüksek lisans eğitimi alıyor. Bunu vurgulamamın sebebi 90'lı yıllardan bu yana... Hem mimarlık hem de çağdaş sanat üzerine yazdığı yorumlar, eleştiriler pek çok e, dijital ve basılı yayın organlarında ve yayınlarda yer aldı. Aynı zamanda sanat pratiği de mimarlık mesleğinden ve kendi kişisel hafızasından besleniyor. Pınar Öğrenci fotoğraf, video, performans ve yerleştirme gibi farklı disiplinlerle işler üreten... Bir sanatçı ee, hemen hemen bütün işlerinde mekanı, mimari mekanı, kenti e, ve kentin algılanma biçimlerini, teknolojiyi, beden, mekan ve hafıza ilişkilerinin araştırılmasını görüyoruz. Sıklıkla otobiyografik hikayelere e, dayalı e, işler de üretiyor. Bunlar da şenlikler, kutlamalar ya da çatışma. E, mücadele anları yer alıyor. Kahramanlık hikayeleri, eğitim, müzik, arkeoloji ve tarih yazımı hatta bununla paralel olarak kültürel asimilasyon e, aracı olarak bunların kullanılmasını irdeliyor. E, çok farklı konulara değinen bir sanatçı bundan anlaşılacağı üzere ve şu anda Viyana'da aynı zamanda sanatsal pratiğinin yanında 2010 yılından bu yana İstanbul'da Hemen Tophane bölgesinde Mars İstanbul adlı bir sanat platformu bir inisiyatif de kurmuş ve onun da programını ve yönetimini üstlenmiş durumda. Çeşitli misafir sanatçı programlarına da uluslararası programlara özellikle katılma fırsatı bulan bir isim dünyanın dört bir yanında hayata geçirdiği projeler var. Tam hariçten sanat programının içeriğine uygun olarak şu anda da Viyana'dan programa katılıyor. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk Çerenk, selamlar. Ee, seni İstanbul'da özledik de e, o yüzden <gülüyor> hepimiz bu, bunu bir vesile olarak senden haber alma vesilesi olarak kabul ediyoruz. Sen geçtiğimiz yıllarda da e, Meksika'ya, Münih'e, Hamburg'a, e, pek çok e, Rio, e, Rio'daki simam konferansında pek çok dünyanın dört bir tarafındaki misafir sanatçı programlarına, araştırma projelerine e, ve de ...konferanslara katılmış bir isimsin... ...sıklıkla seyahat ediyorsun... ...seni yine İstanbul'da yakalayamamış olduk... ...aslında ben seni programa davet ettiğimde... ...Oslo'da yürüttüğün... ...oranın Güncel Sanat Müzesi... ...HOK'ta yürüttüğün programlarla ilgili konuşmak da istiyordum... ...zaten bu programda buna da yer vereceğiz elbette... ...ama öncelikle şuradan başlamak istiyorum... ...şu anda Viyana'dasın... Evet. ...Viyana Sanat Haftası... ...yani Viyana Art Week... ...kinde kapsamındaki bir sergiye katılıyorsun... Sergi evet. 19 Kasım'da açılmış ve Ocağa kadar e, devam ediyor. Limonous Perception, Işık Saçan Algı diye bir sergi. İstersen öncelikle Viyana'da ne yapıyorsun? Bu sergi nedir? E, nasıl başladı bu süreç? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle teşekkür ediyorum e, Çelenk. E, bana bu fırsatı verdiğin için ben de gerçekten çok özledim. Aklım sürekli orada. E, bir şekilde bir iletişim kur kurma fırsatı olacak zannediyorum bugün. Herkese e, çok sevgiler diyorum öncelikle. E, Viyana'da geçen sene e, Işın Önoğlu'nun davet ettiği iki sergiye katılmıştım. E, Nisan ayında. O sırada tanıştığım bir e, galerist, e, Mikaela Stok, e, Viyana'nın merkezinde. E, küçük bir galeri. E, ve... <gülüyor> 2007'de kurulmuş bir galeri, Doğu Avrupa ülkelerinin sanatçılarıyla özellikle Hırvatistan ağırlıklı sanatçılarla çalışan bir galeri hı hı. ve daha çok performans, video ve fotoğraf üreten e, radikal e, bir e, galeri, radikal işler üreten sanatçılarla çalışıyorlar. E, 2008'den itibaren Hırvat sanatçı Marco Marković ile birlikte performans günleri düzenlemeye başlamışlar ve bu performans günleri... E, Viyana dışında da bayağı etkili olmuş bir şey, bir, bir program haline gelmiş. Bu söz konusu sergi, e, Luminous Perception, ışıkla e, ilgili bir sergi. E, yine Balkanlardan, e, özellikle Urbatistan'dan pek çok sanatçı var sergide. E, Marco onların... Marković'in kendisi de sergide diye anlıyorum, evet, doğru Marco, değil mi? Evet, Marco da sergideydi. E, onun dışında... Ee, belki VHV Bienali VHV'nin düzenlediği Bienali'ye katılan Sinisa Labrovic'i tanır belki İstanbul'da izleyiciler. 2009 ee, yılındaki İstanbul evet, Bienali. Yine Sırbistanlı evet. sanatçı, performans sanatçısı Sinisa da vardı sergide. Hatta açılışta bir e, performans yaptı. Ee, sergi salonunun galeri mekanının kapısında dışarıda, yani tam eşiğinde daha doğrusu. Thomas Bernhard'ın e, Dram isimli kitabını e, yakarak e, okumaya çalıştı. Bütün kitabı sonuna kadar e, uzun süren ve böyle çok şey bir e, e, zor bir performanstı. Ta ki kitap e, yanıp kül olana kadar okumaya evet, devam etti diye evet, anlıyorum. Işte okunabilecek şey. kadar yani her taraf küllerle e, kaplandı ve şey e, e, sonuna kadar bitirmeye çalıştı ve bitirdi gerçekten de. Güzel, kalabalık bir etkinlik oldu. Ee, sergi, kısaca özetlersem, ışığı bir deneyim alanı olarak ele alan e, e, sanatçılarla çalışıyor. E, deneyim, duygu, düşünce ve aksiyonun ışık ile harekete geçirilme yöntemleri üzerinde duran bir sergi. Işığın e, optik ve fiziksel özellikleri, video, performans, fotoğraf e, ve obje e, aracılığıyla e, sembolik ifadesini buldu bu sergide. Ee, dediğim gibi Marko Markovic, Patrick Baumüller, Hans Koter, Sinis Labrovic gibi, e, Markozik gibi sanatçılar vardı. Ee, Türkiye, Türkiye'den. Tabii <gülüyor> Türkiye'den bir tek senin çalışmaların var. Sen ne yaptın ya da sergide senin hangi çalışmaların yer alıyor? Benim e, iki işim vardı. Biri e, ilk işlerimden biri olan yaşam Duygusunun gelmesini beklerken isimli bir iş. Eee Benim e, İstanbul'daki ilk gizsel sergide gösterdiğim e, işim, e, belki İstanbul'dakiler hatırlarlar, e, ışığın sensörle, e, beden üzerinden sensörle harekete geçirilmesi e, üzerine yaptığım bir işti. Bir tuvalette, bir barın tuvaletinde çektiğim bir şeydi. Hı hı. E, bir tür performans diyebiliriz aslında, performans videosu. E, o işi gösterdik. Bir de geçen sene yine Salt Galata'da, Led Light City İstanbul işi gösterilmişti. O evet ee, çok büyük ölçekli ve ses ses getiren bir işte hem Salt Galata'nın hemen girişinde girince arkanıza evet. döndüğünüz zaman görüyordunuz. Evet, evet, Üstelik tam evet. da tam da o bölge İstanbul'un aslında her yerinde olduğu gibi etrafta ışıklı panoların işte reklam panolarının Hı -hı. ya da dükkanların önündeki ışıklı tabelaların çok da yoğun olduğu bankalar caddesine yer alıyor. İçeri evet, böyle bir sanat. Satıldığı, evet, o, o, o, o tür LED satıldığı da evet. Satıldığı cadde bankalar caddesi. E, bu defa işi projeksiyonla gösterdik. E, aslında 8 ekranlı bir iş bu e, Little Eye City İstanbul. E, SAS'ta 5 ekranı gösterebilmiştik mekan dolayısıyla. E, burada ise e, başka bir versiyonunu gösterdim. E, 8 versiyonun üst üste e, aynı projeksiyonla e, bir araya getirildiği bir başka bir versiyonu. Ee, çok memnun kaldım buradaki şey izleyici anladığım kadarıyla çalışta da son derece ilgi vardı işe ee, memnun kaldım söyleyebilirim açıkçası. <gülüyor> Peki e, sergi ne zamana kadar devam ediyor? Ocak ayına kadar devam ettiğini görüyorum evet. ama 7 ya da 14 gibi tarihlere rastladım. Viyana'ya yolu düşecek belki işte Noel zamanı ya da başka projeler için yolu düşecek e, insanlar. Ee, ne zamana kadar sergiyi gezebilirler? Sanırım 14 Ocak, ee, Hı -hı. ben de öyle biliyorum. Evet. Tamam, 14 Ocak'a evet. kadar devam eden Hı -hı. ve e, farklı coğrafyalardan özellikle Doğu Avrupa'dan ya da eski Yugoslavya evet. coğrafyasından diyelim sanatçılara yer veren bir sergi bu Limuz Perception ve evet. Viyana Sanat Haftası kapsamında e, açılmış olması bence e, vurgulanmaya değer. Yana Sanat Haftası benim de çeşitli defalar katılma fırsatı, hatta konuşma yapma fırsatı e, bulduğum bir etkinlik. Sen Yana Sanat Haftasını da takip etme fırsatı buldun mu geçtiğimiz hafta? E, maalesef çok fazla takip edemedim. E, çünkü bugünlerde bir e, birkaç yere, e, birkaç e, nasıl diyeyim? E, Residence programına başvurmaya çalışıyorum ve bu hafta son e, başvuru haftasıydı. Dolayısıyla biraz böyle kapanıp çalışmak zorunda kaldım. Ee, bir iki sergi dışında bütün bu galerilerle ilgili şeyi haftayı biraz kaçırmış oldum. Tabii çünkü bitti şu anda değil mi? Geçtiğimiz evet, haftaydı. Bitti. Geçtiğimiz haftaydı. Zaten ben geldiğimde aslında çoktan başlamıştı. Ben Çarşamba günü geldim. Sergiyi Cuma Cumaşes günü açtık. Ee, hafta sonunda zaten başlamıştı şey etkinlikler. Hı hı. Ama hmm. mühim değil tabii şimdi o hafta tabii geçtiğimiz hafta Viyana Sanat Haftası, Viyana Art Week olarak adlandırılan hmm. etkinlik tabii onun en, en çok etkinliğin olduğu açılışların davetlerin biraz hani etkinlik kültürüne de hizmet eden yanları ama evet. o dönemde açılan sergilerin çoğu yıl devam sonuna ediyor. hatta Ocak ayına tabii. kadar devam ediyor. tabii. Eee Francis Elise'e denk geldim burada. Onun sergisini görme şansım oldu Seysiyonda. Aa çok çok önemli. Evet. Francis Elise tam da açık radyo stüdyolarının yanında bulunan depoda İstanbul Bienali kapsamında eee evet. Ahi e, odaklı bir iş üretmişti. Hatta sen de birebir Francis'le çalışmıştın bu proje evet, için. Evet, asistanlık yaptım şeydi, e, bir süreçti. Ee, burada görüşme çok güzel oldu, ee, sürpriz oldu ve Fransız el resimini hiç bilmediğim çok yeni bir serisi e, soyut işleri vardı sergide, soyut resimler vardı. Ee, biraz benim için hani algılaması zordu çünkü onun sanat pratiğini bildiğim için e, sanırım yepyeni ve başka bir yola doğru e, girmiş, e, doğru giden yeni bir seri üretmiş. Evet çok fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü biraz şey. Yok e, önemli değil beklemedin. ama tabii ha. yani Fra Francis Ellis hepimizin takibinde olan sanatçıların Hı -hı. başında geliyor. Üstelik ses Secession'da Viyana'nın hatta Avrupa'nın en böyle deneysel evet. takip altında tutulması gereken sanat mekanlarından biri. Dolayısıyla bu sergiyi en azından açık radyo dinleyicilerine tavsiye ediyoruz buradan. Tabii ki. <gülüyor> Başka bir Viyana'yla ilgili söylemek istediğin e, bir şeyler olur mu Pınar? Yoksa e, senin açık radyo dinleyicileri için seçtiğim parçaya da geçip ufak bir mola verebiliriz. Viyana'yla ilgili bi, bi, bilemiyorum aslına bakarsan. Yani burası tabii biraz e, Osta'dan sonra bana çok şey geldi, sıcak geldi. Aslı'da eksi altı derecede yaşadıktan sonra <gülüyor> buradaki üç dört derece benim için inanılmaz sıcak yani. Baya böyle neredeyse ceketsiz çıkacağım sokağa. <gülüyor> e, ve de herhalde Noel haleti e, ruhiyesi baş göstermiştir değil mi? Noel pazarları, evet, her tarafın aydınlatılması. Canlı, her taraf aydınlatılmış, rengarenk e, insanlar sokakta cıvıl cıvıl... E, Evet kuzeyden sonra biraz iyi geldi ama o sayıda öyle özlediğimi söyleyebilirim. Tam Noel, Noel ruhuyla her taraf aydınlatılmışken ve işte pek çok tabii ışık tasarımları, ışık oyunları da yapılıyor. Sizin serginizin de Limonist Perception'da doğrudan ışığa odaklanması tabii çok daha kavramsal evet. olarak e, ve mekanla ilişkisini kuracak şekilde hı hı. hatta böyle optik, fiziksel deneyimlere de açık olacak. Yeni farkındalıklar, serginin hı hı. adında da Perception algılar yaratacak şekilde böyle bir sergi yapması ...manidar olmuş doğrusu. Evet. Peki Pınar o zaman senin... ...Açık Radyo dinleyicileri için seçtiğin... ...parçayı dinleyelim. Sonrasında direkt... ...zaten bu eksi altı derecelerden... ...geldiğin ve pek yakında... ...döneceğin Oslo'ya <gülüyor> odaklanalım. Oradaki çalışmalarından konuşalım. Ee, açık Radyo dinleyicileri için... ...bu hafta Pınar öğrencinin... ...seçtiği bir parçayı dinliyoruz. Pınar... ...ne dinleyeceğiz? Ee, çok şaşırmayacaksınız. Depeş Mot'tan bir şarkı seçtim. Benim... E İlk gençlik yıllarımın kahramanları. E, fakat bu defa David değil, e, e, Ultralpülünden bir şarkı, hı hı. E, Home şarkısını seçtim. Hemen. E, evet. Hemen uzak, dinleyelim. Uzakta en çok düşündüğüm şey ev ve e, Türkiye izlerine çok düşündüm ve bu şarkıyı e, hediye etmek istiyorum. <gülüyor> çok teşekkürler. Dinliyoruz, devam edeceğiz Pınar öğrenciyle. Tamam. Martin söylüyor, Depeş Motta. For bringing me here, for the sure. way. I'm yeah. Kareç'ten Sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çelenk, Teknik Masada Robi var bugün ve program konuğum, sanatçı, yazar Pınar, öğrenci. Biraz önce Depeş Mot'tan Home adlı parçayı seçti bizim için Pınar, onu dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pınar hali hazırda Viyana'da ama yaklaşık iki aydır çalışmalarına Norveç'in başkenti Oslo'da oradaki bir müzenin davetlisi ...olarak devam ediyor. E, havanın da çok soğuk olduğunu öğrendik az önce. Pınar, Oslo'da... E, ...kültür sanat hayatı nasıl... ...sen oraya nasıl bir davet aldın orada... ...neler yapıyorsun? İstersen buradan... ...devam edelim. Evet. E, Oslo'da kültür... ...sanat hayatı oldukça aktif... ...oldukça canlı. E, beklemediğim kadar canlı... aslında bakarsan... E, Fakat bu canlılık daha çok e, müzelerden değil, e, inisiyatiflerden kaynaklı bir canlılık. E, e, Norveç Hükümeti'nin e, sanatçılara, sanatçı inisiyatiflerine e, inanılmaz e, sonsuz bir desteği var. Sosyal, sosyal devlet anlayışı ve tabii evet. kü, kültür politikalarıyla evet. sadece kendi evet. kurumlarını değil yani kamu kurumlarının değil aslında serbest sivil toplum örgütlerini, inisiyatifleri, proje mekanlarını evet. yoğun bir şekilde destekliyorlar hakikaten. Yani ve inisiyatifler sadece hani küçük mekanlarda hani böyle zaman zaman işte haftanın iki günü, üç günü açılan mekanlar değil, bayağı neredeyse kurum gibi bir enstitü gibi faaliyet gösteren, Ee, son derece ciddi programları olan ve çalışanları olan yani e, maaşlı, ücretli çalışanları olan bir takım inisiyatifler var. Ee, dolayısıyla onları ziyaret etmek e ve iletişimde bulunmak e, tam son derece memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tabii senin bir, bir başka bir başka kimliğin daha var. Sen de bir sanatçı inisiyatifi, bir sanat platformu e, kurucusu ve yöneticisin. Mars İstanbul ta 2010 evet. yılından beri hakikaten yoğun çabalarla zaman zaman açılarak, kapanarak, çeşitli hı hı. problemleri e, bertaraf ederek devam ettirmeye çalışıyorsun programlarını. Dolayısıyla hı hı. orada bu kadar geniş imkanlara sahip oldukça ayrıcalıklı ...diyebileceğim bizimle karşılaştırıldığı zaman sanat inisiyatiflerini evet. deneyimlemek herhalde farklı gelmiştir. Evet, ya burada mesela e, Kunstner Neshus diye sanatçı evi diye anılan bir yer var. E, büyük, büyükçe bir kurum, e, büyükçe bir sergi mekanı var ve sanatçılar tarafından yönetiliyor. E, orada birkaç etkinliğe katıldım. Praxis var. E, Praksis de yine sanatçıların yönettiği bir e, program. Ee, ve buradaki neredeyse tek residency programı, ee, Oslo'daki. Hı hı. Ee, onun dışında... E, en çok ki... ben şeyi önemliyorum, tabii, hı hı. Öne önemsiyorum, sen çünkü oradaki çalışmalarına ilgili bilgi göndermiştin bana, benim de okuma fırsatım oldu. Hı hı. Özellikle bu Norveç Ulusal Tiyatrosu. Da evet. Yapılan Public Calling adlı bir konferansı hem takip etmişsin hem de sen de konuşma yapmışsın orada Kasım evet. ayının başında. Aha. Fakat bu konu yani içerikleri o kadar Türkiye'yi de hatta bütün dünyayı ilgilendiriyor ki. E, hakikaten bununla ilgili deneyimlerini öğrenmek isterim. Ulusal tiyatronun açılış e, oyunu da. Henrik Ibsen'in bir halk düşmanıymış hatta zamanında. Daha 1899'dan bahsediyoruz. Yani Ibsen'in de aktif bir şekilde zaten tekst yazdığı, yazarlık yaptığı evet. bir dönemden. Mesela bir halk düşmanı oyunu zaten Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu süreçle de çok ilişkili olarak görülebilir. Ee, doğruyu arayan, halkın haklarını savunmaya çalışan, şehir kaplıcalarındaki işte o zehirli, insan ve zararlı maddeleri açığa çıkartmaya çalışan bir doktorun kendi kardeşi olan belediye başkanı ve çalışması üzerinden aslında halk düşmanı ilan edilmesine varan o süreci çok iyi aktaran bir e, oyundur. İşte Tam evet. da bunun yapan ve bu oyundan esinlenen e, ulusal tiyatroda public Calling başlıklı bir konferans düzenlenmiş o nasıl bir deneyimde sen nasıl bir konuşma yaptın evet Public Calling, e, burada Freed Art e, Foundation, e, e, özel bir fon, e, özellikle konuşma özür, e, özgürlüğü ve insan hakları konusunda e, uzmanlaşmış bir şey, e, bir özel bir fon ve Koro, Public Art Norway'in düzenlediği bir şey. E, Uluslararası katılımlı, iki gün süren, e, son derece geniş kapsamlı bir konferanstı. Ulusal tiyatroda düzenlendi. Konusu ise e, hepimizin güncel konusu olan e, sanat ve e, sansür, e, direniş, farklı direniş modelleri, insan hakları, e, kamusal alandaki konuşma özgürlüğü, kamusal alandaki e, e, öz, konuşma özgürlüğün kısıtlanması e, ve bunun sanata... E, Yansımaları çağdaş sanata tiyatroya e, ve kamusal sanata e, olan yansımalarıyla ilgili bir şeydi konferanstı. E, ben e, e, şey diye Türkçeleştirdim ben savaş zamanlarının tanığı ve şüphelisi haline gelmek başlığı verilmiş konuşmam, senin konuşmana. E, evet savaş tanık, e, günlerinde tanık ve sanık olmak üstünde bir şey yaptım bir konuşma yaptım. Ee, Sarah Moskovski e, Amerika'dan davet etti. E, projede e, yani onun e, koordine ettiği bölümde ilk günkü programda e, Marta Rosler, Rosler vardı. E, protestolardan fotoğraflar seçmiş e, Marta Rosler ve onun e, işlerini gösterdi. Nadine El Nadani vardı. E, bir e, şey e, avukat e, Londra'dan küratör Ruhanna varsa ve e, aktivist Lisa Robinson vardı bizim grupta. Benim konuşmamın odağını şey oluşturdu. E, özellikle e, seçim, geçen seçimlerden itibaren e, barış sürecinin nasıl çözüldüğü, savaşa doğru nasıl e, geldiğimiz. E, benim yılbaşından önce e, Barışa Yürüyorum grubuyla yaşadığım deneyim Tam yılbaşı günü hı hı. E, ve ondan sonra geçirdiğimiz e, süreç e, hakkında konuştum. Zor bir konuşmaydı benim açımdan e, zordu fakat e, bu konuşmayı ya yapacaktım, ne ya yapmayacaktım yani bir şekilde e, kendi kendimi sansürlemek istemedim çünkü konuşmaya da çok ihtiyacım vardı bu konuda e, ve şey e, iyi bir konuşma yaptığımı düşünüyorum çok da memnun kaldım e, konuştuğum için. Evet, onun dışında bir sürü şey oldu, yine insan hakları konusunda ve sansür konusunda birçok bir yönetmenin filmi gösterildi, dokümenter filmler gösterildi. Norveç evet, oh. tabi bu bu konularda çok duyarlı bu konularda politikalar projeler yayınlar da üreten evet. bir ülke yani devlet politikası olarak böyle bir yanı var çok sayıda siyasal sığınmacıya da ev sahipliği Hı -hı. yapmaya çalışan ve hakikaten ifade özgürlüğünü kendi misyonlarından biri adleten bir ülke orada tabi farklı evet. bizdekinin tam tersi olarak nedeniyle biliriz e, Farklı coğrafyalardan ve farklı alanlardan insanların e, tanıklıkları ve deneyimlerini birbiriyle paylaşmış olmaları da bence oldukça rahatlatıcı evet. ve oldukça evet. e, verimli ol olmuştur. insanın farklı açılardan olaya yaklaştırmıştır. E, sözümü kestim burada e, e, yani e, direkt savaş görmemiş bir ülke işgal edilse de İkinci Dünya Savaşı'nda savaşlara katılmamış bir ülke e, terör neredeyse yok. Tırnak içinde de yok. Dolayısıyla şey... 2011'de yaşanan bir olay var, bilirsiniz belki hatırlarsınız bir Andre Behring isimli bir biri, bir yaz kampında solcu gençleri 69 kişiyi birden öldürmüştü. Tabi ırk, evet, ırkçı ırkçı biriydi, değil mi? Evet. evet. Aşırı sağcı ırkçı biriydi. 2011'deki bireydi. olay yani 5 yıl sonra bugün hala hala ülkenin gündeminde yani özellikle mesela konferansın ikinci gününde bu konuda bu konu geniş yer verildi. Toplumun bu bu karakteri bir şekilde yarattığından bahsedildi. Ve bunun sanat alanına yansımaları, yani sanatçılar bu konuyla ilgili nasıl nasıl cevap verdiler bu duruma, nasıl iş ürettiler? Beyrutlu sanatçı Ahmet Hüseyin'in bir işi vardı, o gösterildi relocating the past diye bir e, şey gösterildi. Jonas Stauber'in e, yine kamusal alanda üretdiği bir memory e, e, anıtı vardı. İs İs Twitch'tesen actually mi Jonas Stauber? Evet, Starbe evet. Eee bunlar üzerinde duruldu. E, tabii uluslararası e, aktivism örneklerinden e, kamusal alanın nasıl e, nasıl daraldığından bahsedilen e, iyi örnekler vardı evet ben de parçası olduğum için mutluyum aslında bakarsan. ne güzel peki evet. Pınar çok teşekkür ediyorum sana programımızın süresi maalesef sınırlı ve sonuna geldik tamam. teknik masadaki arkadaşım tabi ufak bir uyarıda bulundu bizden sonraki programların da devam etmesi gerekiyor İstanbul'da ne zaman İstanbul'da ne zaman dönüyorsun onu soralım ee, 16 Aralık'ta dönüyorum. Döndüğümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. O zaman Hariçten Sanat programını Pınar Öğrenci'ye teşekkür ederek kapatıyoruz. Ben programcınız Çelenk. Teknik Masa'da bugün Robi vardı. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri